Evet, Turnlight'ın ikinci yasalarıyla devam edelim. Arkadaşlar buradan e, bakın kaç tane, dokuz tane ilke ve yasa konuşacağız. Önemli bir yer, yani önemli kavramları var. Aslında KPSS istese buradan çılgınca sorular hazırlayabilirler. Yani hazırladığımız soru bankalarında bizler bunların hepsini örneklendiriyoruz. Soru çıksa nasıl soru gelir karşınıza diye. Dolayısıyla da tek tek konuşuyor olacağız. Şimdi ilk önce... Thurndike'ın ikinci yasaları yani ikinci derecede önemli olan yasalarına bakalım. Bunlardan ilki dikkat çeken uyarıcılar. Thurndike'ın kuramı arkadaşlar pek çok yönden eleştiriliyor. Bazıları bilissel olmakla suçluyor. Bazıları davranışçı. Bu nasıl bir davranışçılık diyor. Dolayısıyla kuramı biraz hani az önceki derslere bahsettim. Tam olarak bir zemine oturmuş değil. Ama dikkat çeken uyarıcıları şöyle e, tanımlıyoruz. Organizma için. organizma için önemli olan önemli olan uyarıcıların diğer uyarıcılardan diğer uyarıcılardan daha ön planda algılanmasıdır. Daha ön planda algılanmasıdır. Arkadaşlar burayı şöyle düşünebilirsiniz. Algıda seçiciliktir. Yani ne demek istiyoruz? Mesela bir öğretmen bir sınıfa girdiğinde ilk önce o sınıfın tahtası dikkatini çeker, sıralar dikkatini çeker, sınıfın oturma düzeni dikkatini çeker. Ama bir mimar sınıfa girdiğinde tavan yüksekliği, odanın genişliği, odanın işte tasarımı dikkatini çeker. Dolayısıyla biz kendimiz için önemli olan İhtiyacımız olan şeyleri diğer uyarıcılardan daha ön planda algılarız ve biz buna ne diyoruz? Dikkat çeken uyarıcılar adını veriyoruz. Gelelim Turnwike'a göre öğrenci özellikleri de öğrenmeyi etkiler. Şöyle ki Turnwike der ki öğrencinin iki tane özelliği vardır. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar kalıcı olan özelliklerdir. Bir tanesi de geçici olan özelliklerdir. İnsanların daha doğrusu öğrenen kişilerin kalıcı özellikleri doğuştan gelen özellikleridir. Yani şöyle düşünün insanların genetik yapıları ondan sonra zeka potansiyelleri biz öğrencilerimizin kalıtımsal özelliklerini değiştirebilir miyiz? Hayır değiştiremeyiz. Peki geçici özellikler nelerdir? Değişebilen özelliklerdir. Mesela bunlar. İlgiler, istekler, tutumlar, beklentiler. Biz öğrencilerimizde hangisine odaklanmalıyız? Değişebilen özelliklere odaklanmamız gerekir. Çünkü neden? Kılıcı özellikler konusunda bizim bir şey yapabileceğimiz nokta yoktur. Ancak biz neyi kontrol edebiliriz? Geçici olan özellikleri kontrol edebiliriz diyoruz. Çoklu tepkiler ya da tepki çeşitliliği arkadaşlar şöyle tanımlayacağız. Amaca giden yolda organizmanın organizmanın ortaya koyduğu tüm etkinliklerdir. Şöyle düşünelim. E, Turnwike'ın kedisi pedala basmayı öğrenene kadar, kafesten çıkmayı öğrenene kadar yaptığı bütün hareketler ne olacaktır? Çoklu tepkilerdir. Ne zamanki pedala basmayı öğrendi tepkiler kaça düşer? Teke düşer. Arkadaşlar şöyle düşünün. Bir matematik problemi çözüyorsun. Şıklardan gittin, şu oldu, bu oldu. Bulamadın yani ya da hani bir şekilde sonuca şıklardan vardın. E dolayısıyla da yaptığın o bütün denemeler aslında neyi ifade eder? Çoklu tepkiler anlamına gelecektir. Gelelim sınavlarda, denemelerde en çok soru gelen tepki analizi kavramına. Analoji ne demek? Benzerlik demek. Biz bunu şöyle tanımlayalım. Tepki benzerliği. Böyle daha sevimli ve sıcak olabilir. Ve şöyle bir e, açıklama yapacak olursak. Diyoruz ki. Turn like'a göre benzer durumlarda. Benzer durumlarda. Benzer davranışlar. Benzer durumda durumlarda. Benzer davranışlar ortaya konulur. Arkadaşlar biz buna edimsel koşullanmada öğrenmenin genellenmesi olarak açıklama yapacağız. Şöyle düşünelim. Turnleic'in -like temel mantığı şudur. Mesela bir çocuk yaramazlık yapar ve annesinin ona kızmasından korktuğu için annesine kendisine acındırır ve durumdan kurtulur. Başka bir gün bu çocuk okula gider. Okulda Öğretmeni üzecek bir davranış yapar. Öğretmen kızmasın diye kendisini öğretmene de acındırması arkadaşlar yapılan bir davranışın benzer durumlarda ortaya konulduğunu gösterir. Ancak ancak Turnlike'ın aslında burada bahsettiği temel nokta daha geniştir. Şöyle ki Turnlike der ki okulda öğrendiklerimiz ile hayat arasında benzerlik olmalıdır. Yani... <gülüyor> Şöyle düşünün, e, okulda öğrendiklerimizin hayatta bir karşılığı olmalıdır. Mesela Turndike bizim eğitim sistemimizi görse adam çılırır. Çünkü neden? Çoğu insan okulda öğrendikleriyle hayatta hiçbir karşılığı yok. Yani okulda kuramsal öğreniyor. Hayatın kendisinde bunları kullanamıyor. Ama Turndike der ki hayır, okulda öğrendiklerimizin hayatta mutlaka neye olmalı? Karşılığı olmalıdır. Mesela Turndike'a göre okulda Anlamını bilmediği bir kelime gördüğünde sözlüğe bakmayı öğrenen bir çocuk eve gittiğinde anlamını bilmediği bir kelime gördüğünde yine ne yapması gerekir? Sözlüğe bakması gerekir. Yani aslında bu davranışın birbirine transfer edildiğinin göstergesi olacaktır. Aa, bir şey daha söyleyeyim ben çok da seviyorum aslında bu düşüncesini Turnlike'ın. Turndike'a göre arkadaşlar insanlar öğrenme yaptıkları ortamlarda sınava girmeli. Turndike diyor ki eğer böyle olursa çok daha başarı e, yüksek olarak karşımıza gelir. Mesela şu an TEOK sınavında yapılan sistem bunu gösteriyor. Dikkat edin öğrenciler kendi okullarında sınava giriyorlar. Bu aynı zamanda çağrışımın da daha yüksek olmasını sağlıyor. Dolayısıyla da aslında Turndike'ın Okul ve hayat birbirine benzemeli derken bahsettiği noktada bundan ibaret. Tekrar söylüyorum. Tepki benzerliği kavramı arkadaşlar okul ve hayat arasındaki ilişkinin <gülüyor> bağın güçlü olmasından kaynaklanıyor. Devam edelim. Çağrışımsal geçiş. Pavlov'un klasik koşullanma mantığına dayanır. Turndike'ın yaptığı deneyde turndike bir kediye arkadaşlar balığı uzatır. Şimdi aç bir kediye eğer balığı uzatırsanız kedi ayağa kalkar mı? Kalkar. Sonra turndike kediye ayağa kalk komutunu verir. Ancak kedi hiçbir tepki göstermez. Sonra turndike kediye önce ayağa kalk der. Arkasından kediye balığı gösterir. Ve kedi ayağa kalkar. Sonra sadece kediye ayağa kalk dediğinde kedi ayağa kalkar. Şimdi arkadaşlar bu size bir şeyi hatırlatmış olmalı. Yani klasik koşullanmada konuştuğumuz şeyin hemen hemen aynısı. Turnhike'ın kuramını diyorlar ki çağrışımsal geçiş kavramını eleştiriyorlar. Burada diyorlar klasik koşullanma mantığı var. Chördt bunu reddediyor. Halbuki hakikaten var. Soru olarak hiç karşımıza gelmedi. Ama şöyle bir tüf noktası vereyim size. Eğer eğer eğer soruda Klasik koşullanmadan bahsediyorsa ama soru <gülüyor> tone like göre geldiyse soru tone like'a göre geldiyse cevabımız ne olacaktır? Çağrışımsal geçiş. Ancak soru kökünde tone like yoksa Soru kökünde turn right, turn right yoksa bu bir klasik koşullanmadır. Cevap birinci dereceden koşullanma veya üst düzey. koşullanma olacaktır. arkadaşlar ne demek istediğimizi birazcık daha somut ifade edelim. Şimdi çağrışımsal geçişten bahsettik Turnpik -like aslında bu kavramda şunu anlatıyor diyor ki buna diyor zaten tepki veriyor. Buna da tepki ortaya koymuyor. Aslında diyor buna verilen tepki bu balık artık ortamdan çıksa bile kime de gösterilmiş olur komuta da gösterilmiş olur. Aslında bu durum birinci dereceden koşullanmadır ya da üst düzey koşullanmadır. Peki soruyu okudun. <gülüyor> ee, mesela soruda üst düzey koşullanmadan bahsediyor. Ama eğer soru kökünde turndike varsa ne demem lazım? Çağrışımsal geçiş. Ha soru kökünde turndike yoksa zaten cevap ne olacaktır? Klasik koşullanmadır. Devam edelim etki yayılmasını şöyle tanımlayalım. Arkadaşlar bir davranışı bir davranışı ödüllendirmek isterken bir davranışı ödüllendirmek isterken o davranışın öncesinde veya sonrasında olan davranışları da farkında olmadan farkında olmadan pekiştirmektir. Şundan bahsediyorum. Ben herhangi bir davranışı ödüllendirmek istiyorum. Tamam mı? Ama bana diyor ki etki yayılmasında sen diyor farkına varmadan bu davranışın öncesinde olan veya sonrasında olan herhangi bir davranışı ne yaparsın arttırmış olursun. Arkadaşlar bu şey gibi düşünün. kör kurşun gibi. Yani hani bir şekilde ben bunu ödüllendirmek istiyorum ama bunun öncesinde ya da sonrasında olan davranışlarda ne oluyor? Bundan etkilenmiş oluyor. Bir örnek üzerinden gidelim. Şimdi çocuğunuza diş fırçalama davranışı kazandırmak istiyorsunuz. Çocuk... Diş fırçalı yani banyoya gitti dişlerini fırçalıyor. Dedin ki aferin sana bak şimdi buraya kadar her şey normal. Çocuk dişlerini fırçalıyor sen aferin dedin. Ama çocuk dişlerini fırçalarken aynı zamanda senin aferin dediğin anda tükürme davranışı ortaya koyuyor. Ve çocuk tükürmeye başlıyor. Sen diyorsun ki bu çocuk tükürmeyi nereden öğrendi? Neden biliyor musunuz? Bakın sizin aferin e, pekiştireciniz diş fırçalamayı ödüllendirdi. Ama aynı zamanda neyi ödüllendirdi? Tükürme davranışını da ödüllendirmiş oldu. Dolayısıyla arkadaşlar bu durum etkinin yayıldığını gösterir. Başka örnekler de yapalım. Ee, şimdi şöyle düşünün. Atandığınızda inşallah... Şöyle öğrencileriniz olacak. Hem parmak kaldıracaklar hem de bir de bir taraftan öğretmenim, öğretmenim diye bağıracaklar. Bak şimdi o bağıran çocuklara eğer söz verirseniz ne olur? Çocukların parmak kaldırma davranışı artar. Ama aynı zamanda çocukların öğretmenim, öğretmenim diye bağırma davranışında da ne olur? Artma yaşanır. <gülüyor> Mesela başka örnekler yapalım. Ben yine size tuvaletten bir örnek vereyim. Bir gün biz bir yere gidecektik ablamla. Tuvalp de şey dedi ben de gelmek istiyorum dedim. Ben de dedim ki ona Tuvalp dedim ödevlerin çok fazla ödevlerini hemen yaparsan gelebilirsin dedim. Yarım saatte Tuvalp ödevlerini yaptı etti falan getirdi. Ondan sonra dedim ki getir kontrol edeceğim ödevlerini dedim. Getirmiyor çocuk. Oğlum getir diyorum getirmiyor falan. Neyse bir baktım o böyle çala kaşık onu almış bunu yapmış falan dedim Tuvalp bu ne? Şimdi bakın oradaki sıkıntı ne biliyor musunuz? tualpe ben şunu demedim, ödevlerini doğru yaparsan demedim, ödevlerini bir an önce yaparsan sen de bizimle gelebilirsin dedim. E, dolayısıyla Tuvalp'in ödev yapma davranışı arttı ama aynı zamanda neyi arttı? Hata sayısı arttı. E, dolayısıyla bu da neyle alakalı? Etki yayılmasıyla alakalı bir durumdur diyoruz. Anlaştık Bu şekilde bakmak gerekiyor. <gülüyor> Gelelim çağrışımsa zıtlık. Turnike'a göre çağrışım her zaman ileriye doğrudur. Çağrışım her zaman ileriye doğrudur. Şimdi ben kendi derslerimde öğrencilerime çok yaptırıyorum bunu. Ee, çok da güzel oluyor aslında. Mesela alfabeyi sayar mısınız diyorum. İşte A, B, C, Ç... Herkes sayabiliyor. Diyorum ki peki diyorum şimdi diyorum alfabeyi tersten sayar mısınız? Bakın Z diyoruz. Y ondan sonrası karışıyor. Neden biliyor musunuz? Hepimizde aslında durum aynı. Şöyle ki bir şeyin düzünü öğrendikten sonra onun tersini öğrenmekte zorluk yaşamamız arkadaşlar çağrışımsal zıtlıkla karşımıza çıkan durumdur. Yani aslında Piaget'e ki... İşlem öncesi dönemdeki tersine çevirememeye benzer bir durumdan bahsediyorum. Şöyle düşünün araba kullanmayı öne doğru öğrenmek daha kolaydır. Biz öyle öğreniyoruz ama dikkat edin Türkiye'de de her yerde de insanlar geri park yaparken zorluk yaşarlar. Bunun temelinde ne vardır? Çağrışımsal zıtlık vardır. Yani bir şeyin düzünü yapmak kolaydır. Aynı şeyin tersini yapmak nedir? Zordur. Mesela biz nasıl <gülüyor> yazıyoruz? sağdan sola. Ama bazı diller soldan sağa yazar ve biz bunu yaparken zorlanıyoruz. Bu da arkadaşlar çağrışımsal zıtlıkla açıklanıyor. Gelelim ait olma. Turnike diyor ki birbirine ait olan durumlar daha kolay benimsenir. Şimdi bakın Turnike'ın yaptığı deneylerde çocuklara diyor ki kedi miyavlar. Çocukların hepsi bu bilginin doğru olduğunu kabul ediyorlar. Yani miyavlamak kediye ait bir özelliktir. Ancak Turnike çocuklara kedi havlar dediğinde çocukların hepsi itiraz ediyorlar. Çünkü neden? Havlamak kediye ait bir özellik olmadığı için. Arkadaşlar ait olma bir şeyin kabul edilebilmesi için, bir şeyin benimsenmesi için çok gereklidir aslında. Şöyle düşünün, ee, ben diyorum ki sakine öğretmendir. Eğer öğretmen olmak sakineye ait bir özellik ise o zaman bu durum doğrudur ve kabul edilir, benimsenir. Ancak ben desem ki sakine öğretmen olduğu halde, Sakine aslında mühendistir desem bu doğru bir bilgi olmayacağı için kabul edilmeyecektir. Mantık bundan ibaret. Ve son olarak küçük adımlar ilkesinden bahsedeceğiz. Arkadaşlar küçük adımlar ilkesi Skinner'ın programlı öğretim modelinde de var. Zaten Skinner TurnDike'dan iki tane yasa almıştır. Bir tanesi etki yasası bir tanesi de küçük adımlar ilkesi. Küçük adımlar ilkesi nedir? Parça parça, adım adım, basamak basamak, basamak basamak, bir davranışın, bir davranışın öğrenilmesidir. Zaten... Kavranışçık kuramında temel mantıklarından bir tanesi diyoruz. Şimdi anlattığım her şeyi şöyle bir özetleyelim arkadaşlar. Aa, <gülüyor> Az önce dedim ya, Turnedike pek sevilmez. Turnedike gerçekten biraz kuram olarak sıkıcı bir kuramdır. Çünkü neden? Çok kitabi bir dili vardır Turnedike'ın. Ee, çok böyle kavramsal ifadelere sahiptir. Ya sınavda da çıkmaz. O yüzden de öğrenciler Turn -like pek sevmezler. Şimdi arkadaşlar dikkat çeken uyarıcılarda neyi bilmeniz gerekiyor? Benim için önemli olan, benim için ya da ihtiyacım olan şeyleri ben ne yapıyorum? Diğerlerinden daha ön planda algılıyorum. Biz buna ne diyoruz? Dikkat çeken uyarıcılar. Ha soru gelir mi? Gelmez. Öğrenci özelliklerinde iki tane özellikten bahsettik. Kalıcı olan özellikler doğuştan sahip olduğumuz özelliklerdir. Peki öğretmenler kalıcı olan özelliklere müdahale edebilir mi? Edemezler. Peki nereye odaklanmamız gerekiyor? Öğrencilerin ilgi, istek, tutumlarına ve beklentilerine odaklanmak gerekiyor. Çoklu tepkiler için dedik ki <gülüyor> organizmanın e, deneme yanılma sürecinde yaptığı bütün etkinlikler çoklu tepkiler olarak karşımıza gelir. Tepki benzerliği kavramında şunu istiyorum, yapılan bir davranışın benzer durumlarda tekrar ortaya konulması. <gülüyor> bir örnek daha verelim, <gülüyor> çok pardon. Mesela işten erken çıkmak isteyen bir insan diyor ki başım ağrıyor diyor. Ve bu insanın zorda kaldığı her durumda başının ağrıdığını söylemesi arkadaşlar tepki benzerliğidir. Ne oldu? Benzer durumlarda benzer davranışlar ortaya konulmuş oldu. Bunun edimsel koşullanmadaki karşılığı ne olacaktır? Öğrenmenin genellenmesi olacaktır. Devam edelim. Çarşımsal geçişte aynı aslında Pavlov'un klasik koşullanma mantığına dayandığını söyledik. Burada önemli olan nokta neydi? soru kökünde turn like varsa cevap ne olacaktır? Çağrışımsal geçiş. Ama soru kökünde turn like yoksa zaten bu bir klasik koşullanma sorusu olacaktır. <gülüyor> Etki yayılmasından bahsederken de dedik ki ben bir şeyi ödüllendirmek isterim. Ama bazen işte kör kurşun o davranışın öncesi ya da sonrasındaki başka davranışları da ödüllendiriyorsam istemeden yanlışlıkla bunu yapıyorsam bu da ne olacaktır? Etkinin yayılmasıdır. Çağrışımsa zıtlık bir şeyin düzünü öğrendikten sonra o şeyin tersinin yapılmasının daha zor olmasıdır. Ait olma birbirine ait olan durumları ifade eder ve küçük adımlarda bütünden parçaya kolaydan şey parça parça Kolaydan zora adım adım ne yapmaktır? Davranışı tabii ki ortaya koymaktır. Şimdi arkadaşlar böylece turn like bitirmiş olduk. Gözümüz aydın. Birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bana çok da soru olarak da geliyor mesajlarınızda. Şimdi öncelikle şu saat itibariyle öğrenmeden neler yapabilirsiniz? Öğrenmeyi etkileyen faktörler klasik koşullanma, bitişiklik kuramları... Aynı zamanda TurnDike'ın bağ kuramı ile alakalı soruları artık çözebilirsiniz. Ha şunu söyleyeyim yayın evlerinde farklı farklı soru kalıpları olabilir. Yani bunlar önemli olan bizim için referans her zaman nedir? KPSS olacaktır. Bu bir. İkincisi arkadaşlar mesela bana şöyle sorular da sormuşsunuz. Hani onlara da toplu bir cevap vereyim. <gülüyor> mesela şey diyorsunuz işte hocam nasıl ders çalışalım? Bu işin püf noktası... Her zaman ne olacaktır? Soru çözmek. Yani ben her zaman öğrencilerime söylüyorum. Bakın mantık şudur. Bir konuyla alakalı öğretmen ders anlatır. Sen konu tekrarı yaparsın. Sonra o konuyla alakalı çıkmış soruları çözersin. Ondan sonra da yayınların ortaya koyduğu soruları çözüp olayı iyice kalıcı hale getirirsin. Dolayısıyla da bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Eğitim birimlerinde... Gerçekten ciddi anlamda soruyla pekiştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ee, merak ettiğiniz sorular varsa sorun ben videolarda açıklama size yapacağım. Şunu da söyleyeyim. Bundan sonraki konumuz artık edimsel koşullanma. Ve edimsel koşullanma bizim aynı zamanda en uzun konumuz. Yani bilgi işleme kuramları falan da uzun ama edimselde çok fazla kavram var. Dolayısıyla da baya yoğun videolarımız olacak orada. Şimdilik bu kadar. Bu kadar. Görüşmek üzere.